Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı geceler diliyorum. Biraz önce ders veren hocamızdan da onu dinleyen arkadaşlardan da Yüce Rabbimiz razı olsun. Amellerimizi halis eylesin, amellerimizi halis eylesin. Dünya ve ahirette her türlü hayırda bizleri, sizleri muvaffak eylesin. Her ne kadar ders, e, ardına ders olması ağır olacaksa da vakti olan kardeşlerimiz bir yarım saatlik süre içerisinde yapacak olduğumuz tefsir dersine de iştirak edebilirler. Allahu Teala şimdiden sayenizi meşgul kılsın amellerinizi meçur kılsın, salih kılsın inşallah Teala. Bakara suresinin 42. ayeti kelimesinde kalmış ilik. Geçen dersimizde bu sefer inşallah bu akşamda bu yerden başlamak üzere devam edeceğiz. Allah sizleri de bizleri de muvaffak eylesin. Evet. Değerli kardeşlerim, Bakara suresinin 42. ayeti kelimesinde, kerimesinde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Velatelbisul hakka bil batil ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. Ey insanlar, hakkı batıla bulamayın. Ve bunu yaparken Hakkı gizlemiş olmayın. Siz bilip durduğunuz halde böyle bir yanlışla düşmeyin. Bilip durduğunuz halde hakkı batıla karıştırarak veya batılı hakka karıştırarak hakkın kaybolmasına, hakkın bozulmasına sebep olmayın. Değerli kardeşlerim, hak olan bir gerçek, batıl ile e, bulaştığında, batıla bulaştığında veya batıl hakka bulaştığında bir bozulma söz konusu olur. Batıla hakkın bulaşması, batılın e, batıllığını e, tamir yönünde ona iyilikte bulunurken Hakk'a batılın bulaşması Hakk'ın yok olmasına Hakk'ın izale olmasına Hakk'ın e, değişmesine bir e, değişim süreci içerisinde girerek bozulmasına sebep olur. Hak batıl ile kısmen veya tamamen değiştirildiğinde Hak olmaktan çıkar Batıl Kendisine batıl giren Bir yönüne batıl sokulan Batıl ile Karışmış olan Hakka Hak dememiz mümkün değildir O yüzden Yüce Rabbimiz e, Hakka Batılı karıştırmayın eğer yaparsanız, bunu böyle yaparsanız hakkı örtmüş olursunuz, hakkı kapatmış olursunuz, hakkı gizlemiş olursunuz, hakkı değiştirmiş olursunuz. Bunu yaparken de bildiğiniz halde, hakkın hak olduğunu bildiğiniz halde e, yapmayın. Hani insan cehaleten bir şey yapar sonra tevbe eder, bu yanlışından döner. Ancak burada Allahu Teala diyor ki size hak beyan olduktan sonra hak açık ve net bir şekilde önünüzde durup dururken batılı ona karıştırmak suretiyle hakkın örtülmesine, geri kalmasına, gündemden çıkmasına veya hakkın efsafının, şeklinin, şemalinin değişmesine asla müsaade etmeyin. Ey insanlar böyle bir hata içerisinde olmayın diyor. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاتَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكَيْنَ Siz namazı kılın ve namazı ikame edin. Namazın kılmasını sağlayın. Topluca namaza önem vererek namazınızı cemaatle ifa edin ve zekatı verin ve secde edenlerle beraber ruku edenlerle beraber ruku edin secde edin yani daima namaz ehli secde ehli kıyam ehli ruku ehli ile beraber olun hayatınızda onlarla beraber olun ve daha kestirme, daha açık manası ise, daha zahir olan manası ise, e, namazlarınızı cemaatle ifa edin. Ruku edenlerle beraber siz de ruku edin manası, namazları cemaatle ifa ifa edin manasına gelmektedir. E, değerli kardeşlerim, diğer bir ayet-i kerimede, Atemronun nasa bilbiri ve tensounen fusa kum ve an tum tağlam ve an tum tatlon el kitap. Sizler insanlara iyiliği takvayı emrediyorsunuz diyorsunuz. Ancak ve tensounen fusa kum nefsinizi de unutuyorsunuz. İnsanlara iyiliği tavsiye ederken, iyiliği emrederken kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Ve entüm tetlûnel kitap. Siz kitabı okuyup kitaptan gerçekleri öğrenmenize rağmen bu kitapta olan emirleri insanlara emrediyor. Kitapta gelen nehirleri e, insanlara anlatıp İnsanları bu nehirlerden ediyorsunuz ancak kendiniz bunu yapmıyorsunuz, kendi nefsinizi unutuyorsunuz. Sanki bu emirler sizin dışınızda, sokakta insanlar için gelmiştir ve siz bu emirleri onlara anlatmakla mükellefsiniz, ama yaşamakla mükellef değilsiniz gibi bir durum ortaya çıkıyor. Böyle yapmayın. Efela taqilun, hiç akletmiyor musunuz? Hiç düşünmüyor musunuz böyle bir şey yapmak, başkalarına iyiliği emrederken o iyilikten kendinizi muaf görmek, uzak görmek ne kadar akıl, akıl işidir. Bir kötülüğü insanlara yasaklarken gidip o kötülüğü işlemek ne kadar akıl karı bir iştir, ne kadar akıllıca bir iştir. Akletmiyor musunuz? Böyle bir çarpıklığı, böyle bir yanlışlığı nasıl kabul edersiniz? İnsanlar için hayır talep ederken, kendi nefsiniz için nasıl olur da hayır talep etmezsiniz? İnsanların şerden sakınmasını isterken, nasıl olur da kendinizi şerden sakındırmazsınız? İnsanların cennete girmesi için gayret sarf ederken, nasıl olur da, Kendinizi cennete sokmak için gayret sarf etmezsiniz. İnsanları cehennem ateşinden korumak için gayret sarf ederken nasıl olur da bu konuda kendinizi unutur ve cehennemden sakınmak için gerekli önlemi almazsınız ve gereken işlemleri, gereken amelleri, gereken fiiliyatı yapmazsınız. Böyle yapan bir insan ne kadar akıllıdır, ne kadar düşüncelidir, ne kadar e, tutarlı bir insan olabilir? Elbette olamaz, olamayacağını da Yüce Rabbimiz e, "Efla taqilun hiç akletmiyor musunuz" manasındaki ayet-i kerimesiyle bizlere anlatmış oluyor. Şimdi bu konuyla ilgili e, bazı Hadis Şerifler var. Onları aktarmaya çalışacağım inşallah Hüteala. Değerli kardeşlerim, şu Ayib Aleyhisselam diyor ki, tabii bu rivayette başında ben başını okumadım. Bu rivayette sadece Ayib Aleyhisselam'ın sözünü aktarmak istiyorum. Ve ma uridu en ucalifekum ila ma enhaakum anhu Ne diyor Şuayb Aleyhisselam? Ben size eee nehyettiğim konularda e, sizden e, uzakta kalmak yani nehetim konuları zeneh ederken kendimi bundan muaf görmek istemiyorum. Böyle bir durumum yok. İn uridu illa'l ıslah. Ancak ben ıslah istiyorum. iyilik istiyorum. Ma gücümün yettiği kadar ıslah istiyorum. Ve ma tevfikî illa billah. Benim muvaffakiyetim, başarım ancak Allah'ın emriyle olacaktır. Onun yardımıyla olacaktır. Tevekkeltu ileyh. Ha. Ülâyh tevekkeltu. Ona tevekkül ettim ve ileyh unib. Yine ona tövbe ediyorum. Bu tabii ki ayet-i kerime Şuayb Aleyhisselam'ın diliyle yüce Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi buyurmuş. Anladığımız gibi eee Aleyhisselam Size nehyettiğim şeylerden kendimi muaf görmüyorum. Ben gücümün yettiği kadar ıslah istiyorum. Benim başarım Allah'ın izniyle olacaktır. Ve sadece ona tevekkül ederim. Ve sadece ona tövbe ederim diyor. Bu, bu ayeti kerimeden ne anlıyoruz? Şuayb aleyhisselam başkalarını şerden nehyederken Kendini bundan muaf görmüyor. Başkalarını hayra davet ederken kendisini bu hayırdan uzak görmüyor. Başkalarını amele davet ederken kendisi bu amelden e, muaf olacağını asla düşünmüyor. Şimdi başka bir nasda bu sefer hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Meselul alimin allazi yuallimun nas el hayre ve la yaamelu bihi kemeselis siraci yudi'u lin nasi ve yuharrigu nefsuhu Bu hadis tabi, garip bir hadis bu yönden garip bir hadis ee, ancak tabii ki konumuzla ilgili olduğu için i̇bn e, Kesir'in tefsirinden aktarıyorum. Ne diyor mana olarak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem مَثَلُ الْعَالِمُ الَّذ۪ي يَعْلِمُ النَّاسَ الْخَيْرِ İnsanlara hayrı öğreten alimin misali وَلَا يَعْمَلُ bihi. İnsanlara hayrı öğretip de kendisi bu hayırla amel etmeyen insanın misali Keme selis bir idareye, bir ışığa, bir kandile benzer ki yullye ulin nasi ve yuharrıqu insanları aydınlatırken kendi nefsini yakar. Demek ki insanları hayra çağırdığı halde bu hayırdan kendisi nasiplenmeyen insan insanları aydınlattığı halde bu aydınlatmayı kendini yakarak yap, yapan bir kandile benzemektedir. Bu hadiste garip bir hadistir. Ancak mana itibarıyla e, gayet ders alınması gereken ve önemli gerçekleri bize vurgulayan bir hadisi şeriftir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla ilgili başka bir hadis-i şerifi şöyle değerli kardeşlerim. Merartu Leylete Esra he, Leylete merartu leylete esra ve ya e, usriye bi ala qaumin taqridu shafahum bi maqarid min nar e, Miraç gecesi İsra, isra gecesi e, bir kavme Uğradık. Bir kavme uğradım. Öyle bir kavim ki, bu gördüğüm kavim, onların e, dudakları e, bir penseye, bir kelpeten veya ateşten e, bir maşayla, kelpetenle e, kopartılmaktaydı. Galalı buyurdu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kultu ''Bunlar kim?'' dedim ey Cibril. Ka ee, veya orada Cibril de olmayabilir. Ama ''Kale'' diyor Peygamber Sallâhu ''Bunlar kim?'' diye sordum. ''Kalû khutabâ-u ümmetik.'' Dediler ki ''Bunlar senin ümmetinin hatipleridir, vaizleridir, ders verenleridir, sohbet sunumu yapanlarıdır.'' من اهل dünya, dünya ehlinden mimmen kanu ye'muruna n-nase ve yensun anfusuhum insanlara iyiliği emrettikleri halde kendi nefislerini unutan insanlar da evet umyetun elkitab onlar da bunu yaparken kitabı okuyarak yapıyorlardı Efela hiç düşünmüyorlar mıydı? Bu çarpıklığı nasıl kabul ediyorlardı? Şimdi topluca bana vermek gerekirse bu hadis-i şerife İsra gecesi bir kavme uğradım. Dudakları kelpetenlerle kopartılıyordu. Dedim ki bu bunlar kim? Dediler ki bunlar senin ümmetinin hatipleridirler. Bunlar insanlara iyiliği emrettikleri halde kendi nefislerini unutuyorlardı ve onlar bunu yaparken kitabı da okuyorlar, gerçekleri de biliyorlardı ve okudukları kitap ile insanlara bazı nasihatlerde bulunuyorlardı. Ancak kendileri bu dediklerine uymuyorlardı onlar hiç akletmezler mi şeklinde bir hadis-i şerif. Yine değerli e, arkadaşlar başka bir hadisi tabii senedini okumadan direkt metninden okuyacağım. Yüca bir bi raculi bi raculi yevmel kıyameti. Kıyamet günü adam getirilir. Fılka finnar. <gülüyor> ateşe atılır. Fetendliqu bi aktabe. O ateş e, onun sırtına vurulur veya onun sırtını eritir. Feyadur biha finnar. O sırtına vurulan ateşle beraber eee Cehennemde dönüp durur. Kemaye himar. Eşeğin döndüğü gibi bir ahahu, bir ahahu, örüğünde, kendi örüğünün etrafında, eşeğin dönüp durduğu gibi, o insan cehennemde dönüp durur. E, Fa yatıyifu bihi. Bu örüyle beraber sırtındaki Ateşle beraber orada tavaf eder. Ehlen nâr. ha yetifu bihi ehlen Daha sonra cehennem ehli onun etrafında, o örükteyken onun etrafında toplanırlar. Fe yakulûne derler ki ya fulân, ey fulân kişi. ma asâbek sana ne oldu? Elem tekun te'murunâ bil ma'ruf. وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُمْكَرِ Bize iyiliği emre, emretmiyor muydun dünyadayken? Bizi kötülükten nehyetmiyor muydun dünyadayken? فَيَقُولُ bil اَمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَاَاتِيهِ Cevaben der ki ben evet size marufu emrediyordum. Ancak onu yapmıyordum. Size güzelliği, Doğruyu, iyiliği emrediyordum. Ancak kendim bunu yaşamıyordum, bunu yapmıyordum. وَاَنْهَاكُمَ عَنِ ve وَاَاتِيهِ Size münker olan bir işi yasaklıyordum, nehyediyordum. Ancak kendim gidip bu işi yapıyordum. Bu hadis-i şerif, Buhari ve Müslim tarafından da rivayet edilmiş bir hadis-i şerif değerli kardeşlerim. Bu hatipler için, vaizler için, ders veren hocalar için, ilim ehli için tabi korkunç bir müjdeyi veren bir hadis-i şerif. Ee, ve nice insanlar bu konuda tehlikeye düşebilirler. Zira bir şeyi emretmek kolay, onu dilde nehyetmek de kolay ancak emredilen ...mağrufu yapmak, ney edilen münkerden de uzaklaşmak gerçekten zordur. İnsanın e, söylediği ile yaşadığı arasında uyum olması lazım. Bu olmadığı takdirde gerçekten durumumuz perişan, perişanlıktır. Şimdi başka bir hasilete bakıyoruz. قال رسول sallallahu aleyhi ve sellem metnini okumadım yine inna Allah yuafi al ummiyin yevmel kıyame ma la yuafi el ulema kıyamet günü Allahu Teala hiç okumamış bilmemiş avam tabakası olan eee insanları affeder Bilmiyor yani onları affeder ama hep tabii bu şu demek. Onları daha fazla affeder. Yani bilmediklerinden dolayı, bilmeyerek hata ettiklerinden dolayı. Me la yuafi alime. Ülemayı, alimleri affetmediği birçok noktada bilerek günah işleyenleri affetmediği birçok noktada bilmeden hata edenleri af eder. Birçok noktada bunları affeder diyor. Bu Hadis-i Şerefi'nin tabii sıhhat derecesini araştırmak lazım. Ancak şöylece bilelim, daha sonra araştırırız inşallah. i̇nşallah. Yine İbni Kethir diyor ki, bazı eserlerde, bazı haberlerde şöyle gelmiştir. İnnehu yagfiru yugferu lil cahili seb'ine marra, hatta yugferan lil alimi marra vahide. İzlediğiniz ee, bir cahile 70 defa bir cahil 70 defa af edilirken buna karşılık alim sadece bir defa af edilir. Cahil 70 defa af ediliyorsa, af edilirse alim sadece bir defa eee af edilir buna karşılık olarak. Yani cahilin affedilmesi cahilin affedilmesi, alimin affedilmesine oranla cahilin affedilmesi, alimin affedilmesine oranla yetmiş kat daha fazladır. Yetmiş kat veya yetmiş defa Cahilin affedilmesi 70 defa mümkünken, yani e, alime oranda 70 kat daha fazla affedilir alime oranda. Alim buna karşılık sadece bir defa affedilir. Leysa men yâlemu kemen la yâlem. Bilenle bilmeyen denk tutulmaz. Hadis de burada bitiyor. Ve bu okumuş olduğumuz hadisleri teyiden ayetler serdedilmiş İbn-i Kesir tarafında. قُلْ هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَيَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُو الْاَلْبَابِ De ya, ya Muhammed. Hiç bilenlerle bilmeyenler denk olur mu? Bir olur mu? İnne ma yetezekru ulul elbab Ancak ders alanlar, ibret alanlar, akıl sahibi, özlü akıl sahibi olanlardır. Değerli kardeşler, eee Hemen i̇bn Kesir başka bir hadis-i şerifi buraya işte rivayet etmiş. O hadiste şöyle. İnne unasen min ehlil cennet. Yatla'ûne alâ unâsin min ehlil nâr. Cennet ehlinden bir kısım insan, cehennem ehlinden bir kısım insana bakarlar. Fe yekûnûne bime dekhaltumun nâr derler ki siz ne sebeple ateşe girdiniz? Fawwali ma da kıl cennete illa bime taâlem ne kum Allah'a yemin olsun ki biz sizden öğrendiklerimiz sayesinde cennete girmeyi hak ettik. Feyqurûna inna kunna naqul ve la nafâl Cehennem ehli de der ki, bu ulema'dan tabi, ule, ulema'dan cehennem ehli derler ki, biz e, size hakkı söylüyorduk ancak hakkı kendimiz almıyorduk, hakkı yaşamıyorduk. Size doğruyu emrediyorduk ancak doğruyu kendimiz yapmıyorduk. E, sizi Şerden nehy ediyorduk ancak kendimiz o şerdi yapıyorduk diye cevap verirler. Ee, bu hadis-i şerifi de İbn-i Cerir Taberi e, Ahmet bin Yahya e, El-Habbaz El-Ramli'den rivayet etmiş. Tabi senet istiyorsanız onu i̇bn Kesir'in tefsirine bakabilirsiniz bu konuyla ilgili. Yine e, i̇bn Abbas'tan gelen rivayette şöyle buyruluyor. İnnehû ca'ehu raculun fakala "Yebni Abbas." Yebni Abbas. İbn Abbas'a bir kişi geldi de ona dedi ki: "Ey İbn Abbas, inni urîdu en ma Ben marufu, iyiliği emretmek istiyorum. "Ve enha 'anil münker." Münkerden de nehyetmek istiyorum. Kala Ebelag ebelagat eee dedi ki sen bu makama eriştin mi yani İbn -i, İbn -i Abbas o kişiye diyor sen bu makama eriştin mi Kala ercu umarım ki eriştim diye cevap veriyor bu kişi Kala Ilen takşa en teftadhha bi Bithelâfi Bi âyâtin min al. Allah'ın kitabında var olan üç ayet tarafından şayet ayıplanmayacaksan, üç ayet senin ayıplarını ortaya dökmeyecekse, sen bunu yap diye cevap verir. قَالَ مَا وَمَا هُنَّا Nedir bu üç ayet diye bu kişi İbn Abbas'a soru sorar. İbn Abbas der ki, "Kâle Kâvruhu der ki, Allah'ın Allahu Teala'nın şu sözleridir bu üç, bu üç ayet. "Et Emrûne Nasabil Bir Sana İnsanlara biri iyiliği mavrufu emrettiğiniz halde kendi nefislerinizi unutuyor musunuz? Kendi nefislerinize bunu Emretmeyi unutuyor musunuz? Manasındaki ayet kelime. Hakem ee, tehdidi İbn Abbas diyor ki, işte bu ayeti sen düşündün mü? Bu manasına vakıf oldun mu? Galala, hayır, olmadım diyor gelen kişi. Galal, fel harfus tani, ikinci ayette şöyledir. Galal kavluhu Taala ve Allahu Taala'nın şu sözünü nakleder. Hemen orada. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Neden yapmadığınız şeyleri söyleyip duruyorsunuz? Neden yapmadığınız şeyleri insanlara emrediyorsunuz? كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا Allah indinde günah olarak yapmadığınız şeyleri söylemeniz size yeter. اَحَكَمْتَ هَذِهِ Bunu da aklettin mi sen? Ey adam diyor İbn Abbas Kale la der ki ben bunu hiç düşünmedim Kale der ki İbn Abbas Fel harfu fel harfu الثalith üçüncü ayeti kelime ise şöyledir Kale Kale Kale Kale Kale ee, Şuayb aleyhisselam. Ve ma uridu ha e, Şuayb aleyhisselam'ın sözünü e, aktaran, anlatan ayet kelimesi söylüyor İbn Abbas. Ve ma uridu an uhalifakum ila ma enhaakum anhu. Sizi nehyettiğim şeyleri ben gidip de yapacak değilim. İn uridu Benim istediğim sadece ıslah etmektir diyor. Ve e hakem de hadihi sen bunu da aklettin mi ey kişi? sen bu ayeti de ettin, e, aklettin mi düşündün mü diye bu kişiye soruyor İbn Abbas. Qala diyor ki hayır ben bunu da hiç düşünmemiştim. Qala febda bi nefsik. İbn Abbas diyor ki o zaman sen nasihate önce kendinden başla. Ne zaman ki e, bu amelleri yapmaya başlarsın, işte yaptığın miktarda insanlara emredebilirsin. Ne zaman ki bu marufu yapmaya başlarsın, yaptığın marufu insanların da yapmasını isteyebilirsin. Ne zaman ki o e, mümker işlerden uzaklaşırsın, insanların da o mümker işlerden uzaklaşmalarını isteyebilirsin. Evet. Ee, başka bir hadis-i şerif konuyla ilgili i̇bn Ömer'den hadis-i şerif Kale i̇bn Ömer buyurdu ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Men da'annase ila kavlin ev amelin ve lem ya'mel huve bihi Lem yezal fi zilli sakatillah hatta yekuffa aw ya'mala ma qala aw da'a ileyhi Mana olarak tek tek söyleyelim. İbn Ömer diyor ki peygamberimiz şöyle buyurdu. Men da'an nase ila kavlin aw amalin Kim ki insanların bir şeyi söyle insanları bir şeyi bir sözü söylemeye veya bir ameli işlemeye davet ederse ve bunun mukabilinde kendisi olem amel bi hua kendisi de bu ameli yapmıyor ise kendisi de bu amel yap, yapan bir kişi değilse olem yezel filzli sakatilla bu kişi Allah'ın sakatı yani e, rahmetinden uzaklaştırdığı kızdığı gazaplandığı İnsanlar sınıfından olmaya devam eder. Ne zamana kadar? Hatta yekuffa'an hatta yekuffa'an ev ya'mel Ne zaman? Ta ki o münkeri bırakıp yani o insanlara emrettiği insanları ettiği o münkeri bırakana kadar. Ev ya'mel veya insanlara emrettiği o hayırlı işi kendisi işleyene kadar. Ma, e, veya işte söylemiş olduğu işi kendisi bizzat e, yapana kadar veya insanları davet ettiği meseleyi bizzat kendisi yaşayana kadar Allah'ın gazabı onun üzerinde kalır buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnız bu hadisin isnadında da zayıflık var. İbn Kesir İsnaduhu fihi zaafun. Bu isnatta bir za zaaf, bir zayıflık söz konusudur. Buyuruyor. Yine İbrahim Naha'i'nin sözünü naklediyor burada ee, i̇bn Kesir. قال el İbrahim el İbrahim Naha'i e, söyledi ki inni le-ekrahul qasasa ev kısasa. Ben e, yani, le-ekrahul qasasa li ayetin ben şu e, Üç ayeti veya şu üç ayetten dolayı insanlara vaz etmeyi kerih görüyorum veya bundan çekiniyorum veya bundan utanıyorum veya bundan uzak durmaya çalışıyorum şu üç ayetten dolayı. Neydi bu üç ayetler? İbrahim Nakai söylüyor. Kâbulu Teâlâ atâmurûnennâse bilbirri vetensânû enfusakum insanlara hakkı, birri, marufu emrettiğiniz halde kendi nefsinizi unutuyor musunuz manasındaki ayet. 2. ayet ve kâbulu yâ eyyuhellezîne âmenû limâ tekûlûne mâ lâ tef'alûne ey îmânedenler neden yapmadığınız işleri insanlara emrediyorsunuz? eee manasındaki ayet. Yine devamında kebura makten indallahi en tegûlu ma la tef'alûn yapmadığınız işleri insanlara emretmeniz size günah olarak yeter manasındaki ayetten dolayı vaz etmekten çekiniyorum diyor. ve kavluhu ikbâran an şu yine allah Teala'nın şu ayb aleyhisselamın sözünü haber vermiş olduğu, haber etmiş olduğu şu ayet kelime kerime de beni vaz etmekten uzaklaştırıyor diyor. وَمَا اُرِيدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلَى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهِ Size nehyettiğim şeyleri bırakmanızı istediğim şeyleri kendim yapacak değilim. اِنْ اُرِيدُ اِلَّا ıslah. <الْإِصلاح> Benim istediğim sadece ıslah'tır. مَا استطعت. gücüm yettiği kadar ıslah yapmak, ıslah etmektir. Ve mâ tawfîkî illâ Benim başarım ancak Allah'ın yardımıyla mümkündür. Aleyhi tevekkül Ben sadece ona tevekkül ettim ve ileyhi unîb. Benim dönüşüm, inabem, tövbe ve istiğfarım sadece O'nadır. Evet, değerli kardeşlerim. 37 dakikadır bu ayet kelimeleri anlatmaya çalışıyoruz. İbn Kesir'in tefsirinden aktarmaya çalışıyoruz. Bu kadar yeterli diye düşünüyorum vakit bir hayli geç olduğundan dolayı e, bunlarla yetinelim inşallah. Allah-u Teala bizleri e, emrettiklerini bizzat yaşayan, ettiklerinden de bizzat uzaklaşan, sözüyle özüyle birbirine, e, efendim, bir olan, sözü özüne özü sözüne uyan insanlardan, müminlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Amel dedemizi halis eylesin. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.